Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler Ali İmran suresinin 102. Ayet-i Kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bize ekmek verdiği gibi, yani topraktan buğdayı çıkardığı, kuru dallardan elma verdiği, kara topraktan kırmızı domates lütfettiği gibi, daha önemlisi gibisinin ötesinde, daha önemlisi, İki dünyada bizim adam gibi yaşayabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. O Kur'an'ın nasıl yaşanacağını göstermek üzere de Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş. Bu ayet-i kerimesiyle diyor ki bize, dünyadaki bütün Müslümanlara diyor bunu. Ya eyhellezina amenu ey iman edenler itekullaha hakkatukati Allah'tan sakının diyor ama nasıl sakınacağız ona layık bir şekilde sakınınız hakkını vererek Sakınınız Allah Celle Celaluhu'ya karşı Nasıl biz takva halinde olacağız Ona da bir başka ayet-i kerimede Rabbim Fettegullâhe mestadâtüm diyor Gücümüz oranında Allah Celle Celaluhu'ya karşı Sakınınız Yani Edepsizlik yapmayınız. Onun mülkünde, onun verdiği ayaklarla gezerken, Onun verdiği ellerle tutarken, Onun verdiği dillerle konuşurken, Onun verdiği gözlerle kainatı görürken, Dünyanın en güzel nağmelerini, Onun verdiği kulaklarla dinlerken, ona karşı saygısızlık yapmayınız diyor Allah Celle Celal ve devam ediyor. Walatamutunna illa ve entum muslimun. Müslüman olarak ölüm gerisine karşımayın anlamındadır. Bütün Müslümanların nihai hedefi yani on, en son hedefi bu dünyadan imanla ayrılabilmek. Müslüman olarak ölebilmektir. Yani bunu peygamberlerin duasında bile bu vardır. Rabbim beni salihlerin arasına kat. Teveffenî Müslüman ve elhikni bis salihîn. Beni Müslüman olarak öldür ve salihlerin arasına kat. Herkes ölecek. Kafir olarak ölüp sonsuz yıllarda cehennemde yanmak var. Cehennem uzak olduğundan hafife alan insanlarımız ellerindeki çakmağı veya kibriti yaktıklarında parmaklarının ucunu bir tutuversinler. Yani hafife alınacak gibi değil, sonsuz bir hayat. Müslüman olarak ölebilmenin yolu ne öyleyse, birbirimize tutunarak, birbirimize sahip çıkarak, Allah'ın ipine sarılarak Rabbin huzuruna varmaktır. Rabbim de diyor ki 103. ayet-i kerimede وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Cemiyan Hepiniz hep beraber Allah'ın ipine sarılınız. Allah'ın ipi de Kur'an-ı Kerim'dir. O hablullahil metin hopmayan Kopmayan, eskimeyen, çürümeyen, zamanı geçmeyen bir iptir. Allah tarafından insanların bu dünya hapishanesinden kurtarılması, gönül dünyasını dünyada cennete çevirip ahirette cennet haline getir, ahirette cenneti Rabbin lütfuyla kazanması için tek şart, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmak. Ve la Parçalanmayınız diyor. Parçalanmayınız. Toplu halde Allah'ın ipine sarılmış olarak Rabbime doğru koşunuz. Bir başka ayet-i kerimede iki yerde geçer Kur'an-ı Kerim'de. Birinde ve sari'û. Birinde ve sabiqu ve sariu ila mafiratim min Rabbikum. Ve sabiqu ila mafiratim min Rabbikum. Hepiniz hep beraber Allah'ın rahmetine doğru ve cennetine doğru koşunuz, müsabaka yapınız, yarışınız diyor Allah Celle Celalı. Ve zikru nümeta Allahi aleyküm Allah'ın size olan nimetini de hatırlayın. O nimetin ne olduğunu da burada hatırlatıyor Rabbimiz. ada كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّ فَبَيْنَ غُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Hani siz birbirinize düşmandınız da Allah sizin kalplerinizi birbirine bağladı, kaynaştırdı. Ve siz Allah'ın o İslam nimetiyle kardeş oluverdiniz. Dost ile düşmanı kardeş eden o. Başka türlü başarılamamış, başka türlü başarılamamış. Günümüzde uzun süren harpler var, sonunda bir barış anlaşması yaparlar ama anlaşma masasında bile sana gösteririm ben diyerek zaruretten anlaşmaya giderler. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki düşman idiniz kardeş oldunuz diyor. Devam ediyor. Ve kün tüm ale aşifa hufratim Ateş çukurunun kenarında idiniz de feen kadekum minha. Allah sizi oradan korudu. Bir nefes sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Katden gidi verdi diyor. Kat Galp doktoru katten gidi Beyin cerrahı profesör yıllarca ders vermiş ama hastahanesine yetişemeden ambulansta ölü veriyor. Felç doktoru felçli eliyle hasta muayene ediyor veriyor. Allah korusun. Şu anda dünyadaki herhangi bir kafir şu anda ölü verecek olursa cehenneme düşecek. İşte Müslümanlar bunun endişesini taşırlar. Bu adamlar cehenneme düşmesinler diye herkesin eline Allah'ın göndermiş olduğu ve ip diye isimlendirdiği Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini sunuyorlar. Dünyanın rahmet ümmeti kimdir denildiğinde hiç tereddütsüz Müslümanlardır deyin. Çünkü Müslümanlar malları ve canlarıyla uğraşıyorlar. Kendi çocukları, kendi milleti ve bütün insanlık ailesi cehenneme düşmesin diye en sevdiği malını, en sevdiği canını bu yolda feda etmeye hazır hale gelmiş. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi laallekum tahtedun. İşte Allah ayetlerini böylece açıklıyor ki kurtuluşa eresiniz, hidayeti bulasınız, doğru yola gelesiniz diye. Ve diyor 104. ayet-i kerime Vel tekum minkum ummetun yedeuna ilal hayri ve ye'muruna bil ma'rufi ve yenhevna anil munkari ve ulaike humul muflihun Sizin aranızdan bir ümmet olsun. O ümmet insanlığı hayra çağırsın. Onlara iyilikleri emretsin, kötülüklerden onları alıkoysun. Böyle bir ümmet olmasını Allah Celle Celalüh istiyor. Dikkat edin. İnsanları hayıra çağıran bir ümmet. Bir başka ayet-i ne demişti? "Kün tüm hayra ümmetin uhricet lin-nasi. Te'murûne bil ma'rûfi ve tenhâvne ani'l münker." İyilikleri emreden, kötülüklerden alıkoyan ''En hayırlı ümmet olarak sizi çıkardık.'' diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir ümmet, bazı ibadetleri nafile, ibadetleri çoğaltarak, ''Emri bil maruf nehi anil münkerden alıkoyulmak tarafına da bilinçli veya bilinçsiz olarak gidiliyor.'' Neme lazımcılık yok bizde, bana lazımcılık var. Her insan bize lazım. Bize derken bizim hizmetimize değil, İslam'a girmesi lazım. Malı da canı da her şeyi kendisinin olsun, o tatlı canı cehenneme gitmesin. Allah'a olan imanı Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle olsun. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Kur'an'ı nasıl yaşamışsa o yaşantıyı o da benimsesin. Böylece dünya güzel olsun. Dünyada kan haksız yere kan dökülmesin. Kimsenin gönül teli titretilmesin. Ve insanlar birinin biri birinin kanını emerek kanlanmaya çalışmasın. Bunu yaparlarsa, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, insanları da hep hayra çağırırlarsa, ve humul müflihun, kurtuluşa erenlerin ta kendisidir onlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Ve la tekûnû kellezîne teferrrakû. Parçalanan insanlar gibi olmayın mختلف <gülüyor> birbirleriyle ihtilafa girenler gibi olmayın. Neden sonra min ba'di ma ca'at humul bayyinat. Onlara apaçık Allah'ın ayetleri geldikten sonra ihtilafa düşen, parçalanan insanlar gibi olmayın ve gilaikelehum adabun azim. Onlar için büyük azap vardır diyor Allah celle celaluhu. Şu anda elimizde Kur'an, o Kur'an'ın nasıl anlaşıldığı ve nasıl yaşandığı konusunda bize açıklık getiren sevgili Peygamberimizin sahih hadisleri elimizde. Buna rağmen birileri İslam'a aykırı davranır, aykırı düşünür, aykırı inanırsa onlar için biz çok üzülüyoruz. Ve onların İslam çizgisine girmesi kendi canlarını cehennemden kurtarmaları için malımızla canımızla gayret gösteririz. Çünkü o gün yani kıyamet gününde "Yevmet tebiyedü ve tesveddü vecûh" bir kısım yüzler vardır ki bembeyazdır, bir kısım yüzler vardır ki simsiyahtır o günde. Yani içi dışa vuru vermiştir. Yevmetübülasyara ir diyor Rabbim. O gün iç dış olacak. Sırlar ortaya dökülü verecik. İnsanlar yaptıkları söyledikleri gizli kalsa bile orada açığa çıkınca mahcubiyetten yüzük kızaracak. Femenladi nesbetet vujuhuym yüzleri Suçları nedeniyle simsiyah olanlar, e kefartüm ba'de imanı kum, mümin olduktan sonra iman ettikten sonra siz yavur mu oldunuz? Feduqul adabe bi maküntüm tekfurun. Buyurun. Yavurluğumuz sebebiyle azabı tadın denilir. Ve emmel din'e biyatlat vüjuhu hüm fifi rahmeti Allahi hüm o gün yüzleri bembeyaz olanlar, onlar Allah'ın rahmeti içerisindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar, diyor Allah Celle Celal. Biz Allah'ın rahmetini isteriz. Cennet O'nun rahmeti içindedir. Biz Allah'ın rahmetini elde edebilmek için O'nun kitabına sımsıkı sarılırız. Sarılırken de kafamıza göre değil, örnek ve önder gösterdiği Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlamış, nasıl uygulamışsa ona göre hareket ederiz. Yoksa 7 milyar insan kendince yeni bir din icat edebilir. Herkes kendisinin haklı olduğuna inanır. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hak ve Allahu yuridu zulmen lil alemin İşte bu Allah Celle Celaluhun gerçek olan ayetleridir. Dost doğru olan ayetleridir. Bunu sana okuyoruz. Allah hiçbir kimseye, hiçbir şahsa, hiçbir aleme haksızlık murad etmez, zulmetmez, zulmü de istemez. Kimseye haksızlık yapmak istemez. İnsanlar kendileri haksızlık yaparak kendilerine haksızlık yapmış olurlar. İçini cavurlukla karartırlar. Bu dünyada olaylara hep madde olarak bakarlar. Bu insandan ben ne kadar faydalanabilirim? Bu eşya benim işime yarar mı, yaramaz mı? Yararsa korur, yaramazsa korumaz. Böyle değil. Biz yaratılan her şeyin Allah Celle Celaluhu'nun mülkü olduğundan saygı ve sevgi göstermeye devam ederiz. Zaten hemen ayet geri öyle diyor? Verillahi mafil semawati ve mafil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir. Annemizin bardağı bile bizim gözümüzde değerlidir. Yapmıştır bardağı. Başkasında da vardır ondan binlercesi. Ama annemizin evindeki bardak başkadır. Aynen öyle. Bütün bu yaratılanlar annelerimizi yaratan, babalarımızı yaratan Allah Celle Celaluhun mülküdür. Öyleyse onun yarattığı hiçbir şey boşuna değildir. Rabbena mâ halaktahâzâ bâtılâ. Ya Rabbi sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın dememizi öğretiyor. Rabbimiz bu Ali İmran suresinde. Hani bizim etini, yağını, hiçbir şeyini kullanmadığımız domuz için ne kadar kötü kelimesini kullanmayız. Yemeyiz o kadar. Kullanmayız o kadar. Gayesiz ve hikmetsiz yaratılmıştır demeyiz. Binlerce onun tabiata faydası vardır. Rabbim yasakladığı için yemiyoruz o kadar. O kadar. Yani bir vay ne kadar efendim çirkinmiş de pismiş de öyle yaratmış. Ona müdahale etmeyiz biz. Cevizle kabak arasında ayrım yapmayız. Cevizi de yaratan Rabbimdir, kabağı da yaratan Rabbimdir. Kabak deyip de kabağın üstüne tak diye hakaret olsun diye vurmayız. Ve idallahi turcaul umur. Bütün işler Allah'a döndürülür diyor Allah celle celalü. Hepimiz dönüyoruz. Yaradılmışların en aklı başında olanı insan o da eceline hakim olamıyor. Tıbbın kanununu yazmış İbn Sina. Bütün dünyayı etkilemiş. Batı 400 yıl üniversitelerinde i̇bn Sina'nın kanununu okutmuş ama 57 yaşında vefat etmiş. Yani hiç kimse ben dönmem diyemiyor. Her şey ona döndürülüyor. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Birileri sorduğunda yeryüzünde 7 milyar küsur insan varmış. Bunların en hayırlısı kimdir diye sorulduğunda... Müslüman'dır deriz. Ama Müslümanlardan da öylesine büyük suçlar işleyenler var ki, e biliyorum ben bu yaşa gelinceye kadar çok şey duydum ve gördüm. Ama şunu söyleyeyim. Batı'da da çok zaman kaldığımı da ifade edeyim. Onları da az çok tanıdığım, yani görerek tanıdığımı, okumak ayrı bir şey görerek tanıdığımı söyleyeyim. Bizim milletimizden en aşağılık işler yapan ama Müslümanlığında da samimi olan bir adamın beyefendiliği batının cumhurbaşkanlarının hepsini toplasanız onların beyefendiliğinden daha beyefendidir. Cinayetlerine gelince Bizim kisinin cinayeti var diyelim, en aşağılık işler yapmış dedik ya, cinayeti de var. Onlardan bir tek Cumhurbaşkanının işlediği cinayete denk değildir. yorum en gözde olan Amerika. Yılda bir milyon adam öldürüyor, Cumhurbaşkanının emriyle. Bir milyon her yıl. Bir milyon insan. İslam alemindekilerin tamamı en aşağılık iş yapanlarının tamamını toplasanız terörist denilenlerin yaptığı suç şeyleri de öldürmeleri de toplasanız onda bir etmez yüzde bir etmez, binde bir etmez böyle bir şey o hayırlı ümmet iyiliği emreder kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman eder Üç art. İyilik'i emredecek, kötülükten alıkoyacak ve Allah'a iman edecek. Peygamber'e iman bunun içinde. Nereden içinde? E bu ayeti getiren kim bize? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun getirdiğine iman etmemiz nedeniyle zımnında Peygamber'e iman var orada birçok yerde var ayrı. Bu ayette de zımnında var. İçeriğinde var yani. Ve le eman ehli'l-kitab hayran lehum. Ehli kitap da iman etmiş olsaydı onlar için daha hayırlı olurdu. Hepsi iman etseydi çok hayırlı olurdu. Ama minhumul mu'minun ve ekseruhumul fasiqun. Onların içinde mümin olanlar da var. Çoğunluğu ise Isyanında devam ediyor. Fasıktırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüzde bile hala Yahudi, Hristiyan, Budist, Komünist, Ateist neyse. Müslüman olmalar hala devam ediyor. Lenn yadurru'kum illa eda. Hani siz Allah'ın emrini insanlara duyurmaya, yasaklarından insanları vazgeçirmeye çalışırsanız, Allah'a imanınızda da kavi olursanız onlar sizin karşınıza dikilecekler bütün silahlarını üzerinize boşaltmaya çalışacaklar Rabbim diyor ki le yadu lenya dur <gülüyor> ede onlar size zarar veremezler biraz eziyet olur o ayrı diyor biraz eziyet olur ve in yuugatil hu güven Sizinle harp edecek olurlarsa, sırtlarını dönerek kaçarlar. Sümme la sonra onlara yardım da olunmaz, diyor. Ayet ne zaman inmiş? 1400 yıl önce inmiş. Karanlık gecede kara topun yuvarlanışını görüyorum diye hava atan, güdümlü mermilerimle adrese teslim bombalar atabileceğini söyleyenler, İslam alemine işgal için geliyorlar. Bir müddet işgal ediyorlar. Ama sonunda o sağlam Müslümanların direnişini kıramayınca kümül edbar sırtlarını dönüp kaçarlar ayet-i kerimesinin haberini Yerine getiriyorlar. Kaçıyorlar ondan sonra da. Ne oluyor? Batıya diyemeyelim kafirlere gönül vermiş bir kısım Müslümanların da yeniden İslam'a dönüşünü sağlayıp da gidiyorlar. Kendilerinin iç yüzünü göstermiş oluyorlar. Bir başka ayet-i kerimede ve intasbiru ve tettegu la yadurrukum keydühüm şey'a diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer siz sabrederseniz, takva üzere olursanız, yani Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre hayatınızı düzene koyarsanız, onlar size hiçbir şekilde zarar veremezler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu iman üzere hareket eden sahabe başarmış. O günden bugüne kadar gayret gösteren, sahabi yolundan giden Müslümanlarımız da başarmışlar. Bizim de başarmamak için hiçbir engelimiz yok. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.